İftira Medine'ye döndükten kısa bir süre sonra Ayşe radıyallahu anh'a hastalandı. O zamana kadar münafıkların o ve Safvan'la ilgili söyledikleri dedikodular tüm şehre yayılmıştı. Çok az kişi bunu ciddiye alıyordu. Bu olayı ciddiye alanlar arasında muttalip kabilesinden kuzeni Misteh de vardı. Fakat inansın inanmasın ondan başka herkesin söylenenlerden haberi vardı.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 Annesinin evine gidip orada tedavi olmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl istersen dedi. Neler olduğunu Ayşe'nin kendi ağzından öğrenelim. Neler söylendiğinden habersiz bir şekilde annemin evine gittim ve 20 gün içinde hastalığım geçti. Bir akşam Misteh'in annesiyle dışarı çıktık. Onun annesi babamın annesiyle kardeşti.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 aksine hepsi Ayşe radıyallahu anha'yı desteklediler ve hakkında iyi konuştular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkına yakın olanlardan en çok suçlu olanı Zeynep'in kız kardeşi Hanme, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzeniydi. O kız kardeşinin daha da gözde olmasını sağlamak için Ayşe radıyallahu anha hakkındaki iftirayı yayanlar arasındaydı. Genelde herkes Zeynep'in de buna yardımcı olduğunu düşünüyordu. Fakat Ayşe radıyallahu anha için Zeynep radıyallahu anha peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en gözde hanımlarından biriydi. Zeynep kardeşinin kendi adına yaydığı kötü şeylerden daha sonra da çok muzdarip oldu. Mistehin yanı sıra iftiraya katılanlardan biri de şair Hasan İbni Sabit idi.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 onun sadece iyiliğini biliyorum. Eğer aksi olsaydı Allah Resulüne bunu bildirirdi. Ayşe radiyallahu anh'a da hiçbir kusur bulamam. O daha küçük bir genç kız. Onda gördüğüm tek hata her seferinde uyardığım halde ben hamur yoğurduktan sonra ona hamuru beklemesini öğütlediğim halde onun uyuyakalması ve küçük kuzusunun gelip hamur yemesidir.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirir bitirmez Useyd ayağa kalktı ve Ey Allah'ın Resulü! Eğer o dediklerin evsten iseler biz onlara hadlerini bildiririz. Eğer onlar Hazreç kabilesinden kardeşlerimiz ise bize emir ver de başlarını keselim dedi. O sözünü bitirmeden Sa'd ibn Ubade radıyallahu anh ayağa kalkmıştı. Çünkü iftirayı ilk başlatanlar ve Hasan bin Sabit radıyallahu anh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 Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara sakin olmalarını söyledi ve minberden inerek onları teskin edip evlerine gönderdi. Eğer Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini topluluk içinde minberden savunduğunu bilseydi bu kadar üzülmezdi. Fakat o zaman için bu konuda bir şey bilmiyordu. O sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle ilgili etrafındakilere sorular sorduğunu biliyordu. Ayşe bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kesin bir tutum ortaya koymaması anlamına geldiğini düşünüp üzülüyordu. Ayşe radıyallahu anha ondan kendi içindekileri okunmasını beklemiyordu çünkü o peygambere gayb haberlerinin Allah tarafından bildirildiğini biliyordu. O, ben sadece Allah'ın bana bildirdiklerini bildirebilirim derdi. O insanların düşüncelerini okumazdı. Fakat Ayşe radıyallahu anh'a kendisinin peygambere karşı bağlılığının suçlandığı şeyi yapmasını imkansız kılacak denli büyük olduğunu bilmesini bekliyordu. Her ne olursa olsun sadece onun Ayşe radıyallahu anh'a ve Safvan radıyallahu anh'ın masum olduğuna inanması yeterli değildi. Mesele çok ciddiydi ve onların suçsuz olduğunu tüm topluma ispat edecek bir delile ihtiyaç vardı. Bu konuda en az yardım eden de Ayşe idi. Artık onun bu süre gelen sessizliği sona ermeliydi. Onun söyleyeceği hiçbir şey bu meseleyi çözmeye yetmezdi. Fakat Kur'an nüzulu sırasında sorulan sorulara cevap vereceğini vaat ediyordu.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 onun suçlu olduğunu öğrenince Allah'a yemin olsun ki Ayşe hakkında söylediklerinde ve başımıza getirdiği beladan sonra artık mistehe para verip yardım edemem dedi. Fakat bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Ebu Bekir radıyallahu anh, Gerçekten Allah'ın beni bağışlamasını diliyorum dedi. Sonra Miste'e gidip her zaman verdiği şeyleri verdi ve Allah'a yemin olsun ki onu hiçbir zaman terk etmeyeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde belli bir zaman geçtikten sonra Hasan'a çok büyük cömertlik gösterdi. Mus'ab radıyallahu anh'ın ölümü üzerine dul kalan kuzeni Hamne ile Talha ile evlendirdi. Hamne radıyallahu anhının Talha radıyallahu anh'tan iki oğlu oldu.